Tüm Aşık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bildiğiniz üzere zaman zaman saz şairleri üzerine ya da Türkiye'deki halk müziği camiasında önem hazır eden sanatçılar üzerine programlar hazırlamaya çalışıyorum. Bu hafta bir farklılık yapacağım. Kaybettiğimiz vefat eden önemli e, icracılardan birini değil günümüzde yaşayan hatta nispeten genç olduğunu söyleyebileceğimiz icracılardan biri üzerine program sunacağım. E, yalnız bu programda ben sadece dinleyici olarak bazı izlenimlerimi aktarmaya çalışacağım. Erdal Erzincan'dan Türküler dinleyeceğiz ve onunla ilgili bir program olacak bu haftaki. Bunun sebebi de elbette ki TRT'nin almış olduğu bu anlamsız manasız karar. TRT'nin bu aldığı karar Erdal Erzincan'ın sanatına zarar getirmeyeceği gibi dinleyenlerin de daha mümtaz bir yer edinmesine sağlar. Ama TRT yazık ki hem nitelik olarak kaybeder hem de yakın geçmişimizde örneklerini gördüğümüz üzere tarih sayfalarında da bu utancı taşır ne yazık ki. Daha da uzatmadan bu ilk anonsu şimdi ilk türküyü dinleyelim istiyorum. İlki Girdab-ı Mihnet isimli albümünden Erdal Erzincan'ın Sivas yöresine ait türkü Sözler Aşık Dertliğinin Kaynak Kişi ise Feyzullah Çınar. Dinleyeceğimiz türkü Uzun Hava formunda Girdab-ı Mihnet'te Kapandın kaldım. <Gülüyor> Girdavu mihnette kapandım kaldım, Vermedim bir yandan ses kara baktım, Anladım gafilsin uykuya daldın, oy, oy, oy, oy, oy. Deli puyraz gibi eskara baktım, uy, uy, uy. Yalancı dünya. <Gülüyor> Âlemde bir candan korkulmaz iken Pancândan kimseler kurtulmaz iken Aslana kaplana yırtılmaz iken o Tilkiye pesvara baktım uyu uyu yalancı. çıkar mı bu işin ucu şimdi fark en yolaltını tuncu <Gülüyor> evvel beğenmezdin meni papucuyu o Çarğıma eskara baktım uyu uyu Erdal Erzincan'ın nasıl bir müzik geleneğinden geldiğini konuşmadan önce kariyeriyle ilgili de birkaç şey söylemek istiyorum. Belki bu konuya önem atfetmemiş olan dinleyiciler olmuştur. Erzurum 1971 doğumlu Erdal Erzincan ve ilk formal müzik eğitimini 1985 yılında Arif Sağ Müzik Okulu'nda almaya başlamış. 4 sene sonra da Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümüne girmiş. Üniversitede de pek doğal olarak şerpe tekniği üzerine bir takım çalışmalar yapmış. Bu akademik eğitiminden sonra töre ismiyle albüm hazırladı ve o albümle birlikte müzik piyasasına girmiş oldu. O yıllar içerisinde de birçok albüm çıkartmasının yanı sıra İsmail Özden Tolga Sağ, Yılmaz Çelik ve Muharrem Temiz başta olmak üzere birçok sanatçıyla ortak albümler de yaptı. Aynı zamanda çeşitli kolektif albümlere destek verdi. Bunun dışında Dertli Divani, Sabahat Akkiraz, Tülay Eren, Gani Pekşen ve bunlar gibi birçok sanatçıya bağlamasıyla da eşlik etti. Bir de Arif Sağ ile birlikte iki Ciltlik Bağlama Metodu isimli bir kitap yayınladı. Bu Türkiye'deki etkinlikleri dışında Erdal Erzincan başta Avrupa olmak üzere Kanada ve Amerika'da da çokça etkinliğe katıldı. Dolayısıyla genç yaşına rağmen kariyerinin dolu dolu olduğunu söyleyebiliriz. Ee, nasıl bir müzik geleneğine e, mensup olduğunu bir sonraki anosta sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Çünkü biraz uzunca bir mesele bu. Şimdi yine Girda Abum isimli Albümden Bu sefer bir ruhsati türküsü dinleyeceğiz. Bunun bestesi anonim olarak not edilmiş albümde. Kurgu Erdal Erzincan olarak yazıyor. Aslında Erdal Erzincan besteleme fikrine biraz mesafeli olduğu için kurgu olarak isimlendirmiş bunu. Şimdi dinliyoruz Seher Yeli. Her sabah dertli esersin her sabah her sabah dertli esersin bilmem ki muradın nese her yerin kerem ile dost köyüne giderse Benim de halımı dese her yere. Kerem e ile dosyoyuna gidersem. Benim de halımı dese her Benim de halım. Acayip dumanlıdır başımız. Ne acayip dumanlıdır başımız. Kırk yediye yüz döndürdü yaşım Kerbel acen döndü işimi. eleman bir damla su se Kerbel Acen yine dönddü işimi Elın bir damla su ye eleman bir damla zümrüt <Gülüyor> Kerem eyle Medine'ye varasın Kerem eyle Medine'ye varasın Arzu halim doğru dosta sunasın Varsın ruhsatı elle kınasın akıyor gözümden şu seher yeri. varsın ruh saati eller kınasın akıyor gözümden şu seher <gülüyor> ''Akıyor gözümden Bildiğiniz üzere Anadolu'da çok çeşitli müzik gelenekleri olduğunu söylemek mümkün. Bu gelenekleri aslında kişinin tercihi doğrultusunda farklı sınıflamalara tabi tutmak mümkün. Kimisinde etnik köken temele koyulabilir, kimisinde kültürel e, yapı, kimisinde müzikal e, yapı. E, müzikal açıdan bakacak olursak örneğin Urfa, Elazığ, Mardin ve Diyarbakır gibi illerin hepsinin kendine has özellikleri olmakla birlikte bir bütün olarak bir müzik geleneğinin parçası olduklarını söylemek mümkün. Aynı biçimde Muğla ve Aydın merkezli Zeybek müziği başlı başına bir kültür oluşturuyor. Anadolu'nun güneyinde batıdan doğuya gidildikçe bu gelenek çok çeşitleniyor, farklı özellikler barındırmaya başlıyor içerisinde. Ama kullanılan enstrümanlar, türkülerin edebi yapısı yine benzerlik gösteriyor. Buna Doğu Karadeniz'i, Rumeli'yi, Orta Anadolu'yu da ekleyebiliriz. Erdal Erzincan'ın mensup olduğu müzik geleneği ise özel bir yere sahip. Çünkü Alevi Bektaşi müzik geleneğinden geliyor, köken itibariyle de Alevi olduğu için. Bu konunun çetrefil olmasının sebebi şu... Anadolu'da haritayı gözünüzde canlandırırsanız hemen her bölgede Aleviler bulunmakta. Fakat bölgelerde müzikal yapı ve özellik çeşitlendiği için Alevi Bektaşi müziğinde de belli ruh ortaklıkları olmakla birlikte çok çeşitli gelenekler var. Örneğin Tahtacılar'ın müziği başkadır. Orta Anadolu'daki Abdallar'ın müziği başkadır. Erdal Erzincan'ın mensup olduğu gelenek ise ...yani Alevi Bektaşi Kültür Dairesi içerisinde spesifik olarak mensup olduğu gelenek... ...bana göre bir dinleyici olarak Tokat, Sivas, Erzincan, Tunceli, Malatya ve Maraş çemberinde kalan müzikal iklim. Çünkü bu az önce saydığım illerin oluşturduğu çemberdeki müzikal yapı birbirine çok benziyor. Bir bütün oluşturuyor kanaatimce. Erdal Erzincan'ın müziğini düşünürken, değerlendirirken... İşte bu bahsettiğimiz e, coğrafyayı ve oradaki kültürel arka planı hiç unutmamak lazım. Dediğim gibi tahtacılardan ya da Ege'deki Alevilerden çok farklı bir müziğe sahiptir bu bölge. Zaten Erdal Erzincan'ın her icrasında okuduğu her türküde bunu hissetmek de mümkün. Aslında birkaç şey daha söylemek istiyorum bununla ilgili ama daha fazla bu anonsu uzatmayayım. Şimdi... Erdal Erzincan'ın Kayhan Kalhor'la birlikte çıkarttığı The Wind yani Rüzgar isimli albümden bir türkü dinleyeceğiz. Söz ve müzik Muhlis Akarsu'ya ait ama bu albümde enstrümantal olarak icra ediyor Erdal Erzincan ve Kayhan Kalhor bunu. Üstüne de doğaçlamalar yaparak elbette türkünün ismi Kula Kulluk Yakışır mı? <Gülüyor> Thank <laughs> you. Az önce Erdal Erzincan'ın mensup olduğu müzik geleneğinin Tokat, Sivas, Erzincan, Tunceli, Malatya ve Maraş çemberindeki Alevi Bektaşi müzik geleneği olduğunu söylemiştim. Alevi Bektaşi müziği dendiğinde hep bu çember akla geliyor aslında. Yani dinleyiciler pek fazla Muğla'daki semahları ya da Rumeli'deki Bektaşi eserlerini düşünmezler. Alevi müziği dendiğinde hep bu çember akla gelir. Bunun da önemli bir nedeni var. O nedenle Arif Sağ, Musa Eroğlu, Muhlis Akarsu ve Yavuz Top'un 80'lerin başından itibaren çıkartmış olduğu Muhabbet serisi albümleri. Bu serinin albümlerinde Tahtacı Semahları da icra edildi. Ama ağırlıklı olarak az önce bahsettiğim o çemberin içerisinde kalan müzikal gelenek temsil edildi bu albümlerde. Bu albümlerin önemli bir yanı Alevi Bektaşi müziğini görünür kılması ve kamuya mal etmesi. Yani sadece Aleviler arasında tanınan bir müzik olmaktan çıkıp Anadolu'da hemen herkesin tarafından tanınır olmaya başlamıştır bu albümlerle Alevi müziği. Hem organik bağı nedeniyle hem de bahsettiğimiz o kültürel bağlam sebebiyle Erdal Erzincan'ın bu geleneğin devamı olduğunu spesifik olarak yani o çemberin içerisinde ...kalan Arif Sağ, Musa Eroğlu, Muhlis Akarsu ve Yavuz Top tarafından üretilen muhabbet serisinin geleneği içerisinde... ...o çizginin devamcısı olduğunu söylemek yanlış olmasa gerek. Erdal Erzincan'ın müziği düşünüldüğünde bu iki anosta bahsettiğim kültürel arka planın hiçbir zaman unutulmaması ve hep akılda tutulması lazım... Bunlarla ilgili çok uzun konuşulabilir yani bu bölgedeki bu çemberdeki Alevi Bektaşi müziğinin ne gibi özellikleri var ve diğer bölgelerden nasıl farklılaşıyor bunun Erdal Erzincan'a yansıması nedir çokça şey söylenebilir ama o kadar vaktimiz yok ne yazık ki sadece birkaç not düşerek anonsları atlamak durumunda kalacağım. Şimdi sırada Erdal Erzincan'ın Kervan isimli albümünden dinleyeceğimiz bir türkü var bir Davut Sulari türküsü bu. Türkünün ismi ise Gönül Defterini Açtım Okurum. Aşkım kuran, yolunu bilirsen, gir bak neler var. Fazileti alihi, kudreti hakdır. kervancıysan eğer, sür bak neler var, sür bak neler var. İleti Ali hey hey, kudreti hakdır. Kervancı sanyeer, sürbahın neler var, sürbahın neler var. Hakın kelamına hey hey, olmaz bahana. Neden gelmiş oldum? cihana her gece dur sana, ulu divana, sütlu bütün olur. Dur bakın neler var, dur bakın neler var. Her gece dur sana, ulu divana ulu divana sıktı bütün olur dur bak neler var dur bak neler var Nefsin ile uğraş Dur sen savaşta Sabır külün güne Dır neler var Dır neler var Nefsin ile uğraş Dur sen savaşta Sabır külün güne Kırbağ neler var? Kırbağ neler var? Davut sulari em hey, hey çevrildim şaha, üst adımdan gittim yar yar ulu divana, düldürü aleyhe he he devri devrana girebilirsen gir bak neler var gir bak neler var düldürü ali ile hey hey devri devrana devri devrana girebilirsen gir bak neler var Erdal Erzincan'ın önem arz eden yanlarından birisi şerpe tekniğinin popülerleşmesini ve yaygınlaşmasını sağlayan önemli isimlerden biri olması. Aslında bu cümlede söylediğim popülerleşme ve yaygınlaşma ifadesini belki doğru bulmayanlar olmuş olabilir. Zira tezene dediğimiz aletin 3-4 asırlık bir geçmişi var. Ondan önce bağlama hep elle çalınıyordu ve Anadolu'da da çok yaygın bir gelenek olarak varlığını hep korudu. Bu anlamda hep popüler ve yaygın olduğunu söylemek mümkün. Fakat burada benim kastettiğim yine muhabbet serisinde yapıldığı gibi bu çalış tekniğini kamuya tanıtmak ve bir yerden alıp bir yere taşımak. Bu anlamda söylüyorum. Bu konuda Erdal Erzincan önemli isimlerden birisi. Ama özel olarak onun şerpe tekniğine, Yaptığı katkıların ne olduğunu açıkçası ben kestiremiyorum sıradan bir dinleyici olarak. Belki bir uzmanla konuşmak lazım bunu. Fakat şunu söyleyebilirim. Az önceki anonslarda bahsettiğim Alevi Bektaşi müzik geleneğinin bulunduğu çemberde şelpe kullanılmakla birlikte... ...Güney illerinde ve Batı illerindeki Alevilerin kullandığı şelpe teknikleri birbirlerinden farklılıklar arz ediyor... Benim görebildiğim, gözlemleyebildiğim kadarıyla. Hasret Gültekin'den başlayarak Arif Sağ, Erdal Erzincan, Erol Parlak gibi isimler. Eğer yanlış değilse kanım, oradaki parmak vuruşlarını az önce bahsettiğim çemberdeki müzik geleneğine taşımışlar. Zannederim bu konuda yapılması gereken en önemli tespitlerden birisi bu. Eğer yanılmıyorsam. İşte Erdal Erzincan'da bu hususta önemli Sanatçılardan birisi. Bunun hiç göz ardı edilmemesi lazım. Bu konuda öncü isimlerden biri olmasını da muhakkak ki az önceki iki anonsta bahsettiğim kültürel arka plan sağlıyor kanımca. Diğer bir özelliği de bu kendisinin. Şimdi Girdabı Mihnet isimli albümden yine bir türkü dinleteceğim sizlere. Sözler Gevheri'ye ait, Müzik Anonim, Kurgu Erdal Erzincan'a ait. Ölçüsü 18'lik, usulü ise 3-3-2-2, türkünün ismi ise Ela Gözlü Şahım. Gül padişahım. Gülün oldum ötmeye demek kan tutmaya Ah dayatmaya Orlarım arzular seni Yar sarılıp dayatmaya Orlarım arzular seni Deklerim yarım gelince, bekilerim yarım gelince, Azrail canım arınca, Gel her turab olunca, Bu cismi marzular seni, Gel her turab. olarak Erdal Erzincan'ın müziğinde hoşuma giden başka bir yan popülerleşmiş türküleri okuyarak birilerini takip etmemesi. Malumunuz olduğu üzere bazı türküler çok sevildiğinde birçok icracı tarafından okunmaya başlanıyor. Fakat Erdal Erzincan'ın albümlerine baktığımızda genelde icrası seyrekleşmiş eserlere yeniden can verdiğini söylemek mümkün. Bu bence onun yine yaslandığı gelenekle alakalı bir şey ve önemli bir husus diye düşünüyorum. Çünkü birlerini takip etmektense takip edilen bir icracı olma özelliği kazandırıyor ona. Ayrıca çok sayıda derlemesi olduğunu söyleyemeyiz belki. Ama nasip olur Amasya'ya varırsan, Kırat, Abu Dayım, Oy Araba Araba, Göynük Çifte Tellisi, Gözlerim Yollarda ve Dostum Bir Tek Teline gibi türküleri hatırlarsak... Derlemeci bir yönü olduğunu da söylemek mümkün. Ama bundan daha da önemli yönü Erdal Erzincan'ın geleneğe yaslanan besteler yapabiliyor olması. Az önce dinlediğimiz türkü bunun bir örneğin iyiydi kanımca. Programın ilerleyen dakikalarında onun bestesi olan iki türkü daha dinleteceğim sizlere. Bu anlamda beste yapıyorum diye tabirim mazur görün saçma sapan ezgilerle ortaya çıkan İnsanların olduğu bir ortamda Erdal Erzincan'ın bu besteleri de kanımca önemli. Benim bir dinleyici olarak takdirle takip ettiğim yönlerinden birisi bu Erdal Erzincan'ın. Şimdi sıradaki türküyü anons edeyim istiyorum çok uzatmadan. Erdal Erzincan'ın Al Mendil isimli albümünden dinleyeceğiz. Hacı Bayrak'tan Hüseyin Bayrak'ın derlediği bir türkü bu. Ölçüsü 7-8'lik, usulü ise 3 2. Türkünün ismi de Bugün Pazarı Aşktır. pazar aşktır muhtaç olan candan geçer Bugün pazar aşktır muhtaç olan candan geçer Aşığı sadık olanlar hep bir gülabdan geçer Düşmüşem cemhanesine, ben ağlarım zar zar Aşka düşem merdaneler, hırkayla tacdan geçer Bir imrahi görse eğer ol sinemin dağını bür. y rimrahi gülse eğer o sinemin bağını ötüşür şeyda bülbüller görse hüsnün bağını yüz yaşında ruhban görse gerdanının ağını Cilisi suya bırakır, vaz gelir, hacdan geçer dostu. Salça pençesi nani den kafdan kapay? Şahinin salça pençesi nani den kafdan kapay? Dilber abitli kelemez yoldan sapay. Tutmuşam. Rüzgâr okuna, garipsin eni siper. Emrah'ın zehirdir, yedi kat saçdan geçer. Ben emrah'ım mekt ederim, yedi dillerde senin. Benim rahmet ederim yedi dillerde seni Yedi iklim der köşede gurbet seni Hacılar hacca giderken çölde görseler seni Hayran olur kalırlar vaz gelir hacdan geçer dostu Bir dinleyici olarak Erdal Erzincan'ın kişisel gelişiminde dikkatimi çeken başka bir husus da töreden başlayarak her albümünde kendini biraz daha geliştirmesi aynı üslup ve tarzda hiç derinleşmeden Müzik icra eden birçok kişinin olduğu ortamda bu da önemli bir husus. Burada kendini geliştirmekten kastettiğim yalnız sazına hakim olması ya da yeni teknikler geliştirmesi değil. Daha da ziyade gittikçe derinleşen bir icraya sahip olması. Eğer o albümleri sırayla dinlerseniz teknik açıdan olmanın ötesinde Erdal Erzincan'ın hem okuyuşunun hem çalışının hem seçtiği eserlerin gittikçe derinleştiğini Görürsünüz. En azından benim kanaatim o yönde. Ve bu hususta Kayhan Kalhor'un Erdal Erzincan üzerinde çok önemli bir etkisinin olduğunu düşünüyorum ben kendi adıma. Çünkü onunla yaptığı ortak çalışmadan sonra çıkarttığı albümlerindeki icralar daha derinlikli ve daha olgun. Ee, onun bu yönünün takdire şahin olmasını sağlayan diğer bir hususta şöhret sahibi olan kişilerin genelde derinleşme ve olgunlaşma ...konusunda olumsuz etkilenmeleridir şöhretleri nedeniyle. Zira şöhretin insanın karakterini kötü yönde etkileyen bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Sanırım birçoğunuz da bu konuda hemfikir olursunuz benimle. Genç yaşında büyük bir şöhrete sahip olmasına rağmen... ...onun izrasının her geçen gün daha derinlikli olmasını engellememiş bu şöhret. Ki bu onun karakteri ve kişiliğiyle ilgili de önemli bir ipucu veriyor kanımca... Tanışıklığım çok kısa Erdal Erzincan'la. Buna rağmen e, o tanışıklıkta bile bunları hissetmek mümkün. Hiç tanışmasaydım da müziğinden yola çıkarak bunları söyleyebilirim, iddia edebilirim. Bu açıdan da Erdal Erzincan sadece icrasıyla değil, haysiyet sahibi bir kişilik olması açısından da benim nazarımda önemli. Müziğini de sevdiğiniz, sevmediğiniz yanları olabilir. Ama sürekli bir derinleşmenin, bulunduğunu ben düşünüyorum. Burada biraz kendim çalıp kendim söylüyorum. Gerçi buna katılmayanlar da olabilir ama benim kanaatlerim bir dinleyici olarak bu yönde. Şöhret, itibar ve haysiyetle ilgili de bir şeyler söyleyebilirdim ama daha da uzatmayayım şimdi lafı. Sıradaki türküyü dinleyelim istiyorum. Garip isimli albümünden dinleyeceğiz Erdal Erzincan'ın bu türküyü. Sözler Karaca Olan'a ait. Beste Erdal Erzincan'ın kendisine Ölçüsü yedi sekizlik, usulü ise üç, iki, iki. Befelek senin elinden. Bepelek senin elinden hem yanarım hem atlarım Bepelek senin elinden hem yanarım hem atlarım Gece gündüz ağlar gözüm başımı döv yer ağlarım Çağırırım de gel ağlatma beni de Kimi görsem seni de yüzüne bak paralarım Çağırırım gani de gel ağlatma beni de kimi görsen seni dey, yüzüne bal Beyle bey murandır gözümün yaşı barandır. Beyle bey murandır gözümün yaşı barandır. Kaygılı gönlündir andır hiçini çeker ağlarım Karacı olan düştü derde gece gündüz yanar narda haklı oldu yeri de habrinden çıkar Karajok'tan düştü de gece gündüz yanaktlarda hak kadır oldu gelin ağrımdan iç arandı Erdal Erzincan'ın da sanırım benim gibi 7 8'lik ölçüye bir zaafı var. Dinlediğimiz bestesi 7 8'lik ölçüye sahipti. Şimdi dinleyeceğimiz bestesi de öyle. Ve bu dinleyeceğimiz türkü haftanın son türküsü olacak. Aslında Erdal Erzincan'la ilgili daha değerli toplu daha çok şey söylenebilirdi. Ben hem yorgun ve uykusuz geldim buraya hem de bu programı son anda hazırladım. Dilim döndüğünce toparlamaya çalıştım. TRT istediği kadar yasak koysun, istediği kadar saçma sapan kararlar alsın. Erdal Erzincan'ı biz burada her zaman çalmaya devam edeceğiz ve dinleyenlerinin gönlündeki mümtaz yeri TRT'nin koyduğu bu yasakla daha da kaimleşti kanımca hatta gelirse de kapılarımız sonuna kadar açık Erdal Erzincan'a, radyomuza bu programa en azından ee, Erdal Erzincan'la ilgili son olarak da bir kanımı dile getirip anonsu bitireceğim, programı da kapatacağım tanıştığımızda Sezdiğim çok mütevazi, kendine güveni olan ve kompleksleri bulunmayan bir insan gördüm karşımda. Hatta müzik geleneği üzerine konuşurken programda şöyle bir şey itiraf etti ki orada benim saygımı çokça kazanmıştı. Gelenekte var olan doğaçlama unsurunu biz yeterince taşıyamadık, biz görevimizi yeterince yapamadık bu konuda demişti. Bu öz yapabilecek güvene ve haysiyete sahip bir sanatçı Erdal Erzincan. Uzun yıllar halk müziğine emek verebilir umarım. Sağlıklı, bereketli bir ömür diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum buradan. Bu haftaki destekçimiz Elif Gönül Öztürk'müş. Destekçimiz Elif Gönül Öztürk'e çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Dinleyeceğimiz türkü Erdal Erzincan'ın Garip isimli albümünden. Sözler Erzurumlu Emrah'a ait. Beste Erdal Erzincan. Ölçüsü 7-8'lik. Usulü ise 3-2-2. Türkünün ismi Gül Yüzünü Görüp Divane Oldum. Haftaya görüşene kadar sağlıcakla kalın. Can sevdim cananım, cemalim şemile pervaney oldu sarın kendini ara sevdim, cemalim şemile pervaney oldu sarın kendimi. Zahmına melhem olgayı cananım, gel keremet bana alıp seyle varı, sensin her derdine deva sevdi. Gel keremet bana alıp seyle varı, sensin her derdine deva. Sevdi. dile titreşimler. Hazırlayan desonam Emre Dağtaşoğlu. Desteği için açık radyo dinleyicisi Elif Gönül Öztürke teşekkür ederiz.